96. Bölüm Bir gün Resulullah Efendimiz karşısında Cibril-i Emin'i buluverdi. Rabbül Alemin'den selamlar ve Bakara suresine ait olmak üzere ayetler getirmişti. Nebi Ekrem Efendimiz her zaman olduğu gibi yine sadece dinledi. Cibril-i Emin aldığı vahyi okudu. Rabbül Alemi'nin kudretiyle okunulan bu vahiyler olduğu gibi Efendimizin tertemiz kalbine yazıldı. Efendimizin vahiy haline girdiğini anlayan arkadaşları başlarını eğerek büyük bir heyecanla beklemeye başladılar. Sinek uçsa duyulacak derecede sessiz fakat gönüllerin Mevla'ya yönelik haliyle geçen bu zamanda Ashab-ı kiramın bu halini bıyık altından gülerek seyreden birkaç nasipsiz de yok değildir. Nihayet Nebi Ekrem Efendimiz başını kaldırdı. Etrafına bakındı. Bayi katipleri hazır olsun demek istiyordu. Fakat yazı malzemesi hazır oluncaya kadar bekleme tahammülü olmayan arkadaşlarına ilahi haberleri okuyup, tebliğ etmede bir mahsur yoktu. Hatta bu onun en büyük vazifesiydi. İnsanlardan bir kısmı biz Allah'a ve ahirete inandık derler. Halbuki onlar hakikatte iman etmiş değillerdir. Gönüllerince Allah'a ve iman edenlere tuzak kuruyorlar. Onlar aslında kendilerine tuzak hazırlıyorlar. Ama bunun farkında değillerdir. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah onlara bir başka hastalık daha ilave etmiştir. Yalan söylediklerinden dolayı onlara acıklı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Dikkat edin asıl fesat çıkaranlar onlardır fakat bunun farkında değillerdir. Onlara diğer insanlar gibi iman edin denildiği zaman, ne yaptığını bilmez beyinsizler gibi biz de mi iman edeceğiz dediler. Dikkat edin, asıl ne yaptıklarını bilmez olan beyinsizler onlardır. Fakat bilmiyorlar. İman edenlerle buluştukları zaman, biz inandık dediler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa, biz aslında sizinle beraberiz, biz ancak alay eden kişileriz dediler allah Teala onlarla istihza ediyor ve onları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakıp mühlet veriyor. Onlar hidayeti vermek suretiyle dalaleti satın alan kimselerdir. Ticaretleri kar getirmemiş ve onlar hidayeti bulmamışlardır. kimdi bunlar? İsimleri geçmiyor. Sıfatları ve yaptıkları işlerle uğrayacakları acı netice belirtiliyordu. Peygamberler İmamı Efendimiz bu ayetleri okurken dinleyenler arasında bulunan münafıklar ses çıkarmamışlar. Bize demiyor, bizi kastetmiyor demişçesine bir pişkinlik davranmışlardı. Yüreklerde bomba tesiri yaptı bu ayetler. Kalbinde küfür inancı, dilinde İman sözü bulunmak. Vicdanıyla baş başa kalan ve kendi durumunu bir daha ciddiyetle gözden geçirenler oldu. Ben Allah'a ve ahiret gününe inandığım sözünü ne derece samimiyetle söylediklerini bir daha düşündüler. Bu arada Peygamber Efendimizin şu mübarek sözleri imdada yetişti. Nefsiyle hesaba oturanlara tutacakları yolu gösterdi. Üç şey vardır. Bu üç şey kimde bulunursa imanın tadını gerçek manasıyla tatmış olur. Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmek. Sevdiği insanı sırf Allah rızası için sevmek. Tekrar küfür hayatına dönmeyi tıpkı ateşe atılacakmış gibi fena görmek. Ölçüler bu değerlendirmeye göre yapıldı. Vicdanlar, ölmek var ama iman hayatından dönmek yok diyordu. Tekrar putların önünde secdeye varmak, tekrar onları birer ilah olarak kabul etmek. Ayarlara sığmayan acı bir hatıra olmuşlardı. O ilahlar kırılmış, atılmış, yakılmıştı. O putları ilah bilen gönüller artık bu vücutlarda değildi. Şimdi artık o günlere gülerek, iğrenerek bakan, Allah korkusuyla nefes alan, Allah sevgisiyle iş gören gönüllere sahiptiler. O günlerdeki hayallerini sadece şaşkınlık, düşüncesizlik olarak değerlendiriyorlar, hidayette daim kılması için Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorlardı. Bu halleriyle onlara halis mümin adı verilirdi. Fakat münafık denilemezdi. Müminlerin arasına yine onlardan biriymiş gibi katılan, İçten pazarlıklı münafıklar da bu ayetleri hikaye dinler gibi dinlediler. Bizzat kendilerinden bahseden bu ayetler onların kulaklarından öteye geçmedi. Onlar kalplerini Kur'an ayetlerinin ihtiva ettiği derin manalara kapalı tutmuşlardı. Bu sebeple bu ayetleri dinleyen müminlerin telaşlarını bıyık altından gülerek seyrettiler. Onların manasız üzüntülerini seyrederken, Gülmemek için dudaklarını kemiriyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Şimdi size bu münafıkları birer birer sayacağım dememişlerdi. Eh madem ki demiyordu, elini kolunu sallaya sallaya, müminlerin arasında gezip dolaşmaya, onların ahvalini yakından görüp incelemeye, Mekkeliler hakkında söylenecek sözleri de rahatça dinlemeye kim ne derdi? Yalnız namaz meselesi pek ağır geliyordu. Önce namaz için abdest almak, daha sonra onlarla birlikte yatıp kalkmak, ah bu manasız hareket olmasa. Bir de sabahın köründe Bilal'in ezanı. Her sabah sıcacık yatağını bırakıp tatlı uykusunu nasıl dağıtıyor bu adam? Evet bir de onun sesiyle uyanma derdi olmasa. Ama... Madem ki bu adamları yurtlarından sürüp çıkarma imkanı yoktu, o halde mecburen bu derde katlanacak, ses çıkarmayacaklardı. Müminler arasında, ibadete pek düşkün, dünyaya karşı pek gönülsüz ve ilgisiz oluşuyla bilinen Osman bin Mazun hastalanmıştı. Artık gündüz oruçları, Gece ibadetleri mecburen kesilecekti. Aile ifradı ve kendilerini misafir eden ev halkı üzüntü içindeydi. Artık esirler meselesi bitmişti. Tam o sıralarda gelen ayetler müminlerin yüreklerini heyecana sürükledi. Esirler hakkında sert davranılmayışı ve fidye alınışı konusu dile getiriliyor ve şöyle deniliyordu. Şayet Allah tarafından sizin hakkınıza bir bağışlama yazısı bulunmasaydı, aldığınız fidyeler sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Fakat aldığınız bu ganimeti artık helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Hiç şüphe yok ki Allah mağfiret ve merhamet sahibidir.'' Bu ayetle Resulullah Efendimizin gözlerini yaşarttı. Şayet bahsedilen azap indirilmiş olsa, Ömer bin Hattab'la saat bin Muazzam başkası kurtulamazdı denildi. Bu sıralardaydı ki, Mekke'de kalan Müslümanlardan ihtiyar Cündep bin Damre hastalandı. Mekke hayatının tadı tuzu yoktu. Bedir'den sonra Mekke cehenneme dönmüştü. Bununla beraber o bir fırsatını bulup hicret edememişti. İçinde bir gariplik çöktü. Hayat döne dolaşa ölümle son bulacaktı. Tükenmek üzere olan ömrünün son birkaç gününü olsun Hz. Peygamber'in huzurunda geçirmek istiyordu. Yarın kendisine, ''Bu kadar mümin hicret etti. Sen neden etmedin? Neden müminlerin yurduna göçmedin? Müşriklerin arasında kalmayı neden tercih ettin?'' denildiği zaman, onun cevabını vermek kolay olmayacaktı. Dört oğlu vardı, yanına çağırdı. Beni Mekke'den çıkarın ve Medine'ye ulaştırın, dedi. Fakat babacığım çok hastasın, yola tahammül edecek halde değilsin. Gitmeliyim, bu benim son arzumdur. Oğullarından biri olan Semure, kardeşlerini bir kenara çekti. Sonunda içimize dert olur, dedi. Babamız bizi bu hale gelinceye kadar yetiştirdi. Biz onun son arzusunu yerine getirmedik, der üzülürüz. En iyisi onu alıp götürmektir. Ama babam bu haliyle deve üzerinde duramaz ki. Deve üzerinde bir mahve hazırlar, yatak sereriz. Ona da bize çok zor bir yolculuk olacak. Sonunda Semuren'in teklifi kabul edildi. Cündep, Deve üzerinde hazırlanan yatağa yatırıldı. Hatta düşmemesi için bağlandı. Ve bir akşam üzeri Mekke'ye veda edildi. Cündep, Kabe'yi son bir defa olsun tavaf etmeyi pek isterdi. Fakat buna imkan yoktu. Başını o tarafa çevirdi. Gözlerinden sızan iki damlayla bu arzu ve ev hasretini dile getirdi. Elveda ey mübarek beyt, belki bir daha görüşmek yok diye mırıldandığı duyuldu. Mekke'nin son evleri terk edilirken artık cündebin gözlerinin önüne sadece... Resulullah Efendimizin hayali geliyordu. Semure ve kardeşleri ara sıra su isteyen babalarının ağzına kırbay yaklaştırıp su akıttılar. Bazen onun ''Şimdi neredeyiz?'' diye sorduğu suali cevapladılar, bulundukları yerin adını söylediler. Cündep ikide bir sayıklıyor. ''Hala gelmedik mi? Daha ne kadar yolumuz var?'' gibi sualleri sık sık soruyordu. Suallerin iki adımda bir sorulması, kardeşlerinin birbirlerine endişeli gözlerle bakmalarına sebep oldu. Acaba Yesrib'e kadar gitme imkanı olmayacak mı? Pek ümidim yok benim. Ben de öyle düşünüyorum. Yine de ümit kesilmez. Şeklindeki konuşmaları sadece gözler yapıyor. Diller hiç işe karışmıyordu. Karışsa da aynen bunlar söylenecekti. Henüz Mekke ile Medine arasındaki mesafenin onda biri bile tüketilmiş değildi. Halbuki cündep her defasında artık yolculuk sona ermiş olmalı kanaatiyle onuncu defa sormuştu. Semüre, buyur babacığım, bitmedi mi yolculuk? Hayır babacığım henüz bitmedi. Şimdi neredeyiz? Burası tenindir. Demek hala Mekke'deyiz. Cündep tekrar kendi alemine daldı. Kardeşlerinden biri, ''Burada bir konak vermek uygun olur.'' dedi. Kimsenin itirazı olmadı. Deve çöktürüldü, sedye yere indirildi. Ama Cündep'in yüzüne bakan gözler, ''Acaba'' demekten kendini alamadı. ''Baba, baba.'' İkişer, üçer saniye aralarla yapılan bu hitaplara Cündep cevap vermedi. Çünkü artık önlerindeki sedye üzerinde yatan Cündep değildi. Cündep'in cesediydi. Ruhuysa meleklerin kollarında pek arzu ettiği Medine Mescidi'ne varmış, Resulullah'ın cemalini gördükten sonra ileride buluşmak üzere ruhlar alemindeki yerini almıştı bile. Cündep orada defnedildi. Onun icret maksadıyla yola çıktığı, fakat bu emeline kavuşamadan yolda öldüğü haberi Medine'ye ulaştı. Daha evvel yola çıksa da hicret yarım kalmasaydı, muhacirler sınıfına geçse mükafatını tam alsaydı diyenler oldu. Fakat bu konuda tartıya girecek olan Cündep'in niyetiydi, ihlasıydı. Görünüşte hicret yarıda kalmıştı. Yolun yarısına bile ulaşamadan ecel yetişmişti. Ama melekut âleminde bu yolculuk nasıl değerlendirilmiş, ne gibi işlem görmüştü? Mesele Kur'an ayetleriyle halledildi. Allah Teâlâ'nın şu kelamı bu hadiseye açıklık getirmek üzere nebiler serverinin kalbine ulaştırıldı. Kim Allah'a ve Resulüne, hicret etme maksadıyla evinden çıkar ve ardından da ölüm ona yetişirse, hiç şüphe yok ki onun ecrii Allah yanında tespit edilmiştir. Allah bağışlayandır, merhametlidir. Bu arada bir de Ümmü Kays'ın muhaciri adı çıkmıştı ortaya. Söz arasında bazen bu adın duyulduğu oluyordu. Bir gün konu Resulullah Efendimiz'e ulaştı. Mekke'de Ümmü Kays adı verilen bir kadın vardı. Güzelce bir hanımdı. Ona sevdalanan biri evlenme teklifiyle gelmiş fakat reddedilmişti. Fakat adam olmaz cevabı karşısında peki dememiş, ikinci, üçüncü defa dünür düşmüş ve en sonunda kadın. ''Ben Allah'a ve Resulüne gitmek üzere Mekke'yi terk etmeye karar verdim. Eğer mutlaka evlenmek istiyorsa Yesrib'e gelmelidir.'' demiş ve hicret etmişti. Aşık bu müjdeyi aldığı zaman hemen kararını vermiş, o da yola koyulmuş. Mekke-Medine arasındaki uzun yolu böyle bir sevdanın ateşini söndürme emeliyle geçmişti. Ne var ki Ümmü Kays'ın Allah'a ve Resulüne kavuşma emeliyle yola çıktığı, Adamında böyle bir sevda uğruna taban tepliği için gizli kalmamış ve adı da Ümmü Kays'ın muhaciri olmuştu. Durum anlatıldığı zaman Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular. Ameller ancak niyetlere göre değer bulur. İnsana da sadece niyetinde olan verilir. Böyle olunca kimin hicreti Allah'a ve Resulüne yönelmişse yaptığı hicret, Allah'a ve Resulüne ait olmak üzere tespit edilir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünya malına veya nikah edeceği bir kadına yönelikse, onun hicreti de hicret ettiği varlığa ait olmak üzere tespit edilir. Aydınğa doğru programımızın 96. bölümünü dinlediniz.